94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Yıldız Arıkan'a çok teşekkür ediyoruz programa başlarken. Bugün e, stüdyomuz bayağı kalabalık. Çok özel konuklarımız var. E, bu ayın başlarında Gerze'ye, Gerze Termik Santrali'nin yapılacağı yere bir gezi yapan Hisar Okulları'ndan arkadaşlarımız burada. Hoş Hoş geldiniz. E, toplum Hizmetleri Koordinatörü e, Hisar Okulları'nın Nurcan Sonuç e, ve e, öğrenci arkadaşlarımız Serhat Arslan, Onur Çelikkol ve Hazal Özdemir'le birlikteyiz. Şimdi onlardan Gerze'de neler gördüler? E, halkla e, yaptıkları görüşmelerde, işte yaptıkları çalışmalardaki izlenimlerini öğreneceğiz ki Gerze'de şu anda devam eden ciddi bir termik santrallere karşı bir direniş var. Bunun ne durumda olduğunu son durumunu da öğrenmiş olacağız. İsterseniz Nurcan Hanım siz biraz ne yaptınız? Çok kısaca bir hı hı. özetleyebilirseniz. Tabii, bizim Çocuğum Haklarım Var proje ekibiyle birlikte gerçekleştirdik biz bu ziyaretimizi. Grubumuz 3 yıldır çalışma yapan bir gruptu ve çocuk hakları konusunda yaygınlaştırma ve savunuculuk yapan bir ekipti. Bu yıl Ömer Bey bizim okulumuzu aslında ziyaret etti ve bizimle bir söyleşi yaptı. O gün e, geldiğinde bize Snop Gerze'de bir şey yapmayı düşünmez misiniz dediğinde e, aklımızda hemen bu proje ekibiyle birlikte oraya gitmek geldi. Çünkü e, orada bir hak mücadelesi yürütülüyor. Bu konuyu biz bir hak mücadelesi olarak değerlendiriyoruz. Ve öğrencilerimizle birlikte gidip oradaki aslında özellikle çocuklarla biz bir çalışma yapmak istemiştik. Yapmak istediğimiz çalışmada e, çocuklar e, bu süreci nasıl değerlendiriyorlar? Hak mücadelesi yürütülen bir anlattı. E, Toplulukta çocuk olmak nasıl bir şey bunun üzerine gittik ama biz bu yolda yürümeye başladıktan sonra tabii ki birazcık daha fazla misyon edindik kendimize daha fazla hedefler koyduk önümüze onu öğrencilerimizin anlatması daha güzel olacak sanıyorum onlar belki süreci daha detaylı anlatırlarsa ben ihtiyaç duyduğunuz noktada devreye girerim. Peki e, o zaman kimden başlayalım? Hazal sen anlatır mısın biraz e, neler yaptınız, nasıl başladınız bu projeye? Tabii ya biz zaten Nurcan Öncan'ın anlattığı gibi çocuk hakları konusunda daha bilgili bir ekiptik. Yani başladığımızda termik santral hakkında çok bir fikrimiz yoktu. O yüzden ilk önce bir eğitim yaptık. Eğitimimize başladığımızda ilk önce... Gerze'de termik santral yapacak olan Anadolu grubunun hazırladığı videoyu izledik. Yani bu termik santrali nasıl yapmayı planlıyorlar, nasıl bir teknoloji kullanacaklar, bunun hakkında bir ön bilgi aldık. Ondan sonra Greenpeace'in hazırladığı videoyu izledik. Neden Gerze'de termik santral kurulmamalı üzerine bir videoydu bu, onun bilgisini aldık. Ve ondan sonra da Greenpeace'in hazırladığı kömürün gerçek maliyeti raporunu inceledik. Ki bu gerçekten e, çok özenle hazırlanmış bir belgeydi ve dünyanın dört bir tarafında, Termik santraller açılınca ne oluyor, insanlar ne koşullarda çalışıyorlar ve bunun geri dönüşü insanlara nasıl oluyor ve çevreye nasıl oluyor onları inceledik. Evet. Ve hani bizim de hani gerçekten görüşlerimizin değiş değişebildiği belge oldu bu. Çünkü çok şey öğrendik ve hani gerçekten bunun neden zararlı olduğunu kavradık. Ve hani bu bizim Gerze'ye gidiş sürecimizde hani Gerze'de bu yapılırsa ne olacağı anlamamızda çok yararlı oldu. Kaç gün kaldınız Gerze'de? Biz e, dört gün kaldık. Yani genelde köyde miydiniz yoksa... E, yani Yaykıl Köyü aslında bu şeyin yapıldığı yer değil mi? Evet. E, köye gittiniz, geldiniz mi? Nasıl bir programınız oldu? Oradaki okullardaki öğrencilerle mi birlikte yoksa... E, ilk, i̇lk gün e, Gerze'de Time Santrali yapacak olan firmayla görüştük. Hı. Hani ilk önce bir karşı görüş alalım. Onlar Hı, de düşünüyorlar diye. Yani orada gittik tekrar videoyu izledik ve orada... Hani neden yapılması gerektiğini savundular bize karşı. Onu da dinledik. Çünkü hani o görüşünde değerli olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. neden yapılmasını istiyorlar? Bir görelim istedik. Ondan sonra belediye başkanıyla görüştük Gerze'nin. Ki onlar da termik santral yapılmamasını destekliyorlar ve onun hakkında çok çalışma yapıyorlar. Halka kesinlikle destekler bu konuda. Onlarla görüştükten sonra Yeşil Gerze platformuyla da görüştük YGEP'le. Onlar Yani yaklaşık 4 senedir değil mi? Yani müthiş bir çalışma ve direniş yürütüyorlar orada. İlk önce biraz daha kavramsal bilgi almak istedik. Yani Termik Santral'in zararları konusunda tekrar bize bir sunum yaptılar. ve Gerze'de yürüttükleri mücadeleden de bahsettiler. Size mesela 5 Eylül gününü anlattılar. 5 Eylül günü Gerze'ye sondaj yapmaya gelmiş Anadolu grubu firması ve o gün halk buna engel olmuş. Onların girmesini engellemiş. Hatta Yani yerlere yatmışlar artık onlar girmesin diye. Yani yaklaşık 10-11 saatlik bir direniş göstermişler. Yani bir polisle de çatışma olmuş, bir gazı yemişler ve daha bir sürü engelle karşılaşmışlar. Ama buna rağmen halk vazgeçmiyor. Yani beni de orada en çok etkilenen oldu. Hani çok fazla engel çıkıyor önlerine. Hala bu engeller devam ediyor. Ama biz ölene kadar vazgeçmeyeceğiz diyorlar. Hani bizim direnişimiz termik santral kurulana değil yıkılana kadar diyorlar. Bence bu çok önemli Mesela bizim yaşımızda lise öğrencileri de var orada. O çok güzel yani. Biz burada biraz daha kapalı bir ortamda yaşadığımız için aslında dünyada neler olduğunu çok anlamlandıramıyoruz. Ama oraya gidip görünce gerçekten anladım ki hani insanlar kendi çevreleri için, kendi hakları için direniyorlar. Çünkü bu bir hak mücadelesi ve daha temiz bir çevrede yaşamak istiyorlar. Çocuklarına temiz bir çevre bırakmak istiyorlar ki bence bu çok önemli. Hani orada biz gerçekten bir hak mücadelesine şahit olduk. Yani oradaki lise öğrencileriyle de görüştünüz. Evet. Çünkü bizim gittiğimiz gün orada bir e, Endüstri Meslek Lisesi'nin üstüne Gerze Termik Santrali Atölyesi yazmışlar. Ki daha bir termik santral ortada yokken. Bu da öğrencileri çok rahatsız etmiş ve hatta derse girmeyi reddetmişler. Yani Öyle bir protesto var evet. her yerden gelen. Evet, Onur sen e, ne düşünüyorsun? Yani gitmeden önce ve geldikten döndükten sonra termik santrallerle, Gerze ile ilgili fikirlerin değişti mi nedir fikrin? Yani tabii ki de değişti. Şimdi oraya gidince ya burada işin teknik kısmını öğreniyorsunuz aslında. Yani araştırma yaparak işte kömürün gerçek maliyeti vesaire. Orada bu işin daha çok insanlık boyutunu görüyor gibi oluyorsunuz ve orada insanlar gerçekten direniyor ve bu örnek olacak bir deneyim çünkü Sayın Ömer Marda da okumuza geldiğinde söylemişti. 5 senelik bir vaktimiz var ve yani çevre çok büyük zarar görüyor. Çok büyük tehlike içindeyiz. O insanlar bunun farkındalar ve haklarını koruyorlar, yaşamak istiyorlar. Ve lise öğrencileri hakkında bir şey söyleyeceğim. Oradaki lise öğrencilerinin çok yani çok etkilenmişler bu olaydan. Bu et, olaydan etkilenmenin sebebi 5 Eylül günü onlar da bu dönüşün içindelerdi. Ve bir kısmının mahkemeleri var. Bu gencecik çocukların. Bunlarla uğraşıyorlar. Sonra bir anda karşılarına direndikleri şey otorite, güç karşılarında çıkıyor. Peki neden karşı çıktıklarını sordunuz mu? Ne diyorlar? Elbette sorduk. Yani zararlı olduğunu zaten biliyorlar. Bize bunu mantıklı bir şekilde açıklayabiliyorlar. Ama her şeyden öte istemiyorlar. Yani Yaşadıkları çevrenin aynı şekilde kalmasını istiyorlar. Orada bir e, kız arkadaşımız vardı, lise işte öğrencisi. Bir şiir yazmış bu konuda ve bu şiiri nasıl yazdın dedik. Neden etkilendin yazdık dedik. Dedi ki e, ben yüzmeyi çok seviyorum dedi ve ileride Ailemi, çocuğu, Ailemle çocuklarımla burada yaşamak istiyorum ve en büyük hayalim e, çocuğuma burada yüzünü öğretmek dedi. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki e, bu mümkün olamayacak. Eğer yapılırsa. <gülüyor> yapılırsa, yapılırsa öyle mi? Niye e, mesela yüzmek mümkün olamayacak? Niye yüzmek mümkün olamayacak? Şöyle bir durum var. İlk gün biz e, uçaktan indiğimizde yola çıktık ve bir benzin istasyonunda Mustafa amca bize bu konuda çok detaylı bilgiler verdi sağ olsun. Şunu söyledim mesela su hakkında. Termik santral suyu 9 derecede alacak ve 35 derecede geri verecek denize. Balıkları zaten öldürecek ve yani pislik sonuçta bu. Bir kömür var ortada zaten. Bu şekilde bir pislik olacak. Zaten ayrıca bir iskele yapacaklar. Evet. Oradaki iskele zaten balıkların sonunu getirecek ve yüzemeyecek. Yani büyük olarak. bir liman yapılacak evet. ki oradan zaten gemilerle kömür Kesinlikle. gelecek. Kömür de Rusya'dan geliyor değil mi? Evet, evet. evet birçok ülke ee, var. Evet. Hı, Hı başka kolum, ülkelerden de mi geliyor? Kolombiya'dan bile Kolumbiyadan, geliyor. De. Evet. Hı. Üstelik orası balık yumurtlama sahası. Evet, ondan evet. da bahsedelim. Sinop burnundan e, Kızılırmağ'ın döküldüğü yere kadar o bölge balık yumurtlama sahası ve e, Türk, Türkiye'deki balıkçılığın yüzde kırk o civarları çok yüksek bir oranda bir balığın çıktığı bölge. Ve yaptıkları bu Termik santral gerze tam ortada ve buradaki balıkların sonunu getirecek. Evet hem e, orada ısıl kirlenme dedikleri evet. yani sıcak suyun atılması nedeniyle hem de aslında çok yoğun bir e, gemi trafiği olacak. Yani evet. orası bir e, normal büyük bir limana dönüşecek. Doğal sahil ortadan kalkacak. Orada galiba şey yok değil mi? Sahil yolu yapılan bir bölge değil orası bildiğim kadarıyla bu. Ee, Doğu Karadeniz'de Yok, hani o yapım çalışması var. O, ayrı var bir problem sahil yolu, yolu da yapıyorlar. Öyle mi? Evet. Evet. evet. O da Yani denizi doldurarak yapıyorlar. mı sahil yolu yapıyorlar? Evet. Bazı alanlarda bazı denizi alanlarda dolduruyor. denizi dolduruyorlar. Ondan da şikayetçiler zaten. Onun hakkında da direnişler var. Teker teker gelmiyorlar yani. <gülüyor> ha. <Hayır. gülüyor> Enteresan bir şey var o konuda. şey... ...sorduk peki bu konuda ne yapıyorsunuz... ...bu yapılan yol konusunda... ...şu anda derdimiz santral... ...onu bir bitirelim sonra yola da... Öncelikleri ...başlayacağız. Öncelikleri o da enteresan tabii. Peki bir de... ...bu çevreye... ...olağanüstü güzellikte olduğunu da... ...ben hiç gitmedim ama... ...kartpostal güzelliğinde olduğunu... işte ...internetten filmlerden... Yani ...videolardan görmek... ...mümkün hatta kitaplarda da... ...onu bozmanın işte... Tarlaları ve diğer bütün e, suyu etkilemesinin yanı sıra peki şey de hiç konuşuluyor mu bütün dünyadaki en önemli sorunlardan biri olarak da kömür kullanımının iklim değişikliği açısından küresel ısınma açısından çok büyük bir sorun e, yarattığı hatta bir numaralı sorunun yani kömürlerin mutlaka yerin altında bırakılması gerektiği konusunda tam bir bilimsel mutabakat var aslında dünyada. Bu konuşuluyor mu? O da konuşulur elbette. Zaten onlar da kendi araştırmalarını detaylıca yapmışlar bu konuda. Dediler ki, belediye başkanı yani oradaki bütün halk da bunu söyledi. Gerze'nin yıllık kömür tüketimi 10 bin, e, 10 bin ton. Bu termik santralin günlük tüketimi 11 bin 400 ton. Yani Gerze'nin bir yılda tükettiğinden fazlasını bu termik santral bir günde tüketecek. Ve bunun zararlı olduğunda gayet farkındalar. Yani hiçbir şekilde de var olduğunu düşündükleri o işte filtrelerin de etkili olmayacağını biliyorlar. Bunları yani anlıyor. firma filtreden mi bahsediyor? Firma filtreden hatta dünyada Avrupa'da ilk kullanılacak çeşitli filtrelerden bahsediyor evet. evet. Siz pek inanmamış görünüyorsunuz. Pek inanmadık. <gülüyor> e bir de öz ne hakiki yerde derneği gibi bir Yok, şey. Yok gerçek yerde. Gerçek yerde. Gerçek. gerçek. gerçek. Evet. <gülüyor> Onunla görüştünüz mü? Gerçekle görüşme ihtiyacı duymadık <gülüyor> çünkü açıkçası şöyle bir şey oldu. Guess'le görüşme, yani görüşme yaptıktan sonra düşündük herhalde benzer şeyleri söyleyecekler. Ges şubesinde de biz sorularımızı baya güzel sorduk. Ges nedir? Gerze ger Enerji Santrali. Gerze Enerji Santrali. E, ger yani Anadolu Enerji grubunun evet. oradaki kurduğu şirket. Zaten gerç, yani bazı insanlar mesela biz gidene kadar öyle biliyorduk. İki tane ofisi var GES'in olarak biliyorduk. GES'in <gülüyor> bir ofisi olarak görülüyor Gerçek Derneği de orada. Evet, evet bunu da hani açıklayalım. Gerçek Gerze Çevre Koruma e, Derneği'nin baş harfleri aslında. Onu Gerçek Gerze Çevre Derneği gibi göster şey yapmışlar böylece ve Aslında Anadolu grubunun desteğiyle kurulan ve termik santrali savunan bir e, çevre derneği. Evet. Bu da e, maalesef çok tipik yani. Evet. E, Birçok yerde benzer şeyler oluyor. Bu arada e, programa girmeden önce konuştuğumuz bir şey vardı. Onu e, da söyleyelim. Şu anda Gerze'den, e, Gerze termik santraline karşı e, iki e, kişi... Ankara'ya yürümeye devam ediyor. Bir yürüyüş başlattılar. Ee, siz bilmiyorum tanıştınız mı? Evet, evet. Ferhat Hançer emekli öğretmen ve esnaf Mustafa Kınay. Kınay, evet. ee, Yanlış hesaplamadıysam yedinci günleri şu anda. Evet, evet. biz görüşüyoruz onlarla. E, hallerini, hatırlarını soruyoruz arada. Çok yorulmuşlar, e, ayakları su toplamış, e, biraz sağlık açısından e, iyi durumda olmasalar da benimle telefonda konuşurken yine aynı coşkuyla biz Gerze'de rahat rahat çayımızı içip sohbet ederkenki coşkusuyla yine konuşup biz bu termiği yaptırmayacağız. Gerze'de termik santral mümkün değil cümlelerini kurdu. Ve tüm destekçilerine de selamlarını iletti. Biz de buradan bütün proje ekibimizin ve destekleyen herkesin selamlarını iletelim onlara. 30 Nisan sabahı Ankara'daki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki chat görüşmelerinde orada evet. olmayı amaçlıyorlar. Anlaşayım. Ve anladığım kadarıyla İlla Gerze'den halk ayrıca otobüslerle de Ankara'ya gidecek. Yani 30'unda orada bir eylem var sanki. Bunu da takip etmeye devam edelim. Siz de yürüyen çocukları tanıyorsunuz. Yani temasınız da devam ediyor öyle mi? Evet evet. Evet. Orada kendi videolarımızda var onlar onların da söyledikleri aynı ses tonuyla aynı dirençle yürüyorlar şu an. Evet videolarınızda da daha sonra konuşacağız ondan da. Ee, onları konuşmadan hem bir müzik arası anlamında hem de dinletmek istedikleri bir şey vardı gerzellerin istersen Hazal sen anlat ondan sonra onu dinlemeye başlayalım. Evet gerzeller orada bir gerze halk korosu oluşturmuşlar sözlerinde kendi yazdıkları bir şarkı var şarkının adı Git Git Anadolu grubu. Yani sözleri zaten gayet güzel anlatıyor nasıl karşı olduklarını. Yani Gerzelilerden Aynen Gerzeliler dinliyoruz. kendi aralarında. Evet. Git Git Anadolu. Beşeydin saba Evet, git Git Anadolu grubu bize Gerze'li derler biz Yeşil'i severiz. Gerze halk korosundan dinliyoruz. Bu direnişin her ayağının olduğunu gösteriyor. Yani müzik, video, eylem, miting bir de işin teknik kısımlarıyla ilgili de kısa biraz konuşalım. Ee, geçme. Bir tek ufak sorum var. Evet. Direnişi gördünüz mü? Kedi. Evet. evet. <gülüyor> Kedi. Çok güzel bir kedi. kedi <gülüyor> evet. Kedinin Adı adını direniş diye. koymuşlar. Evet onu da... O yaykılın kedisi değil mi? Evet. evet. Orada şeyden... bir çadır var. Yani direniş, yani 5 Eylül'ün gerçekleştiği yerde e, bir çadır var. Yani gerzeller orada toplanıyorlar. Yani gecelere nöbet eğlenceler çadır. yapıyorlarmış. Yani bir nöbet çadırı. Ve her gün biri gidip nöbet tutuyor oradaki. Hani oraya bir şey olmasın kimse gitmesin diye. Orası bir direnişin sembolü olmuş. Hı -hı. Yani biz de gidip orada çadırı da konuştuk çocuklarla. Teknik kısımdan bahsettikten sonra buraya <gülüyor> Onlara gelelim. Geçelim. Peki Serhat senden biraz dinleyelim. Neymiş bu termik santral? Ya Termik santral e, kömürü yakarak e, ürettiği buharı e, türbünlerde döndürerek ener elektrik enerjisine döndüren bir santral. E, şimdi Gerze'de bunu nasıl çalıştırmayı planlıyorlar? E, İtal kömür getirecekler. E, İtal kömürü gemilerle getirecekler ve kıyıya inşa edecekleri yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki iskele de kömürü kabul edip santrale getirecekler, orada yakacaklar, de döndürecekler. Daha sonra e, ısınan türbinleri soğutmak için deniz suyunu alacaklar. Bu deniz suyu ile bu türbinleri soğutup ısınan suyu tekrar denize verecekler. Bunun yanı sıra e, yaktıkları kömürden çıkan emisyonları e, bacaları aracılığıyla havaya verecekler. Dolayısıyla etrafta müthiş bir gaz emisyonu, ısınan su, pislenen çevre olacak. Ee, ek olarak bir de şöyle bir uygulamaları var. Ee, çıkan külleri yani yandan yanan kömürden sonra çıkan kömür e, külleri e, kül gölü dedikleri bir göle aktaracaklar. Orada suyla birleştirip onun e, hani havaya gaz olarak karıştıracağını. Doğal bir göl mü bu yoksa havuz mu? Yok kendileri ha. yapacaklar Bakın. bunu bir. Hmm. Çukur açıp onu suyla doldurup sonra kömür küllerini oraya boşaltacaklar. E, bu da tabii haliyle müthiş bir pislik yaratacak etrafta. Çünkü e, şu anda o gölü yapmayı planladıkları yer tarım arazileri ve e, köyün bir kısmından oluşuyor. Oradaki Yaykıl Köyü'nün bir kısmından oluşuyor. E, Anadolu grubu bu arsaları satın almaya çalışıyor şu anda. E, tabii halk buna karşı olduğu için e, satmıyor. E, birkaç kişi satmış hatta onlara karşı tepkiler. Dolayısıyla o kişiler Yaykıl Köyü'ne ya da Gerze'ye gelemiyorlar. O kişiler hakkında da çok iyi konuşulmuyor köyde. Böyle bir oluşum var. Bunlar chat raporu denilen bir rapor var. Çevresel etki değerlendirme raporu. Normalde Anadolu Anadolu grubunun bu konuda yapması gereken şey bu santralin çevreye bu kadar aslında zarar vermediğini yazan bir rapor. Rapor oluşturması gerekiyor ve devlete bunu sunması gerekiyor ancak e, orada yani Yakıl Köyü'nde söylenenlere göre bu rapor e, çok gerçekçi verilere dayanmadan hazırlanıp e, devlete sunuluyor 30 Nisan günü de işte bunun son kararı çıkacak Ankara'da onun için büyük bir heyecan var. İyi, iyi, akıl, Peki değil. bu şirket yetkilileriyle görüştüğünüzde onlar size külün ve bacadan çıkan gazın hiçbir sorun olmayacağını mı söylüyorlar evet. yoksa hani olacak ama çok önemli değil mi diyorlar nedir ee, söyledikleri tavırları? Söyledikleri şey şu Avrupa'da dahi daha önce hiç kullanılmamış filtrelerden bahsediyorlar ancak bu filtreleri ne gören ne duyan var ee, ve hani dediğimiz gibi oradaki yani belediye başkanı ve yegep gibi platformlarla konuştuğumuzda bu filtrelerin çok gerçekçi olmadığını söylüyorlar. Ee, ek olarak... Maliyetlerinden bahsettiler mi filtreleri? Filtreler yok. Hmm. Filtrelerin özel fiyatlandırılması konusunda konuşmadık. Hmm. Çünkü o filtrelerin maliyetleri genellikle e, neredeyse termik santralin maliyeti kadar oluyor. Biraz o yüzden evet. de zaten çok... E, hani kursalar da çalıştırmaktan pek hoşlanmıyorlar evet. benim de bildiğim kadarıyla. Bir de benim de burada ufak bir ilave de bulunmak istiyorum müsaadenizle. Şey, e, filtre... <gülüyor> Esas itibariyle işte bu partikülleri, parçacıkları evet. filan gideriyor hı hı. ama emisyon olarak, salım olarak evet. karbondioksit ve diğer gaz dediğimiz şeyleri engellemekte herhangi bir şeyi, bunu yapacak ama bir filtre. Ama kömür temiz kömürdür ya. Yani. Filtre <gülüyor> yani bulunmamış zaten dünyada. Doğru. Temiz kömürü sordunuz mu bilmiyorum. Zaten e, videolarında, GES e, videolarında e, filtreden bahsederken Bacadan çıkacak olan e, emisyonlardaki partikülleri, toz partiküllerini e, alacak şeklinde bir ifade var. Oradan da anlaşılıyor. Gaz emisyonlarında yapacak bir şey olmadığı. Nitekim e, sülfür, karbon, azot bunların oksitli bileşikleri gibi e, ve türevleri e, emisyon olarak doğaya verilecek. Ve daha da ilginç bir bilgi var. E, yapılması planlanan baca 180 metre ama biliyorsunuz e, öğretirler her zaman Karadeniz'de dağlar denize paraleldir. Dolayısıyla e, o bacadan çıkacak dumanlar kıyı şeridinde kalacaklar başka yere gidemeyecekler. Dolayısıyla çıkan bütün duman olduğu gibi Gerze ve e, köyünün üstüne çökecek. Tabii bu zamanla büyüyecek büyüyecek önce bu, sonra çevre illeri de e, yani yayılmaya başlıyor. rüzgar var. yönüne göre Kesinlikle. belki değişmek üzere evet. Bu arada şey diyorlar zaten hani bu teknik donanımları konusunda referans noktalarımız var diyorlar. Hani biraz daha işte bu salınımlarla ilgili konuştuğunuz zaman da böyle bir teknoloji vardı da biz mi kullanmadık diyorlar. Yani böyle bir teknoloji evet. olmadığını aslında son noktada kabul ediyorlar. Yani karbondioksidi tutacak bir teknoloji evet. olmadığını kabul ediyorlar. Ben de bir şey söyleyebilir Bu bahsedilen raporda 30 Nisan'da çıkacak raporda raporun zaten ilk maddesi der ki hani... Halkın rızasını almak zorundasınız. Hı hı. Halkın açıkça bunun rızası yok. Hani her şekilde kanıtlanmış bir şey ve halkın rızası alınmış gibi yansıtılıp bu rapor alınmaya çalışılıyor. Evet, aslında tam olarak sordukları da şüpheli değil mi? Halkın. Bir anketten e, konu... bahsediyorlar ee, evet, ama. Evet, hatta bize yüz, e, Gerzen'in yüzde desteklediğini söylediler. Ama biz hani gittik gördük ve gerçekten öyle bir şey yok. Siz, hani öyle yüzde 65'lik bir kitle göremedik biz. İlk yapılması planlandığında işte bu proje halkın aslında almak adına bir e, konferans gibi bir şey düzenlemişler biz e, spor salonunda kalabalık bir gruba e, ve bu grup e, karşı çıktıklarını belirtmiş ve böylece konferansı tamamlayamadan e, bitirmek zorunda kalmışlar. Aslında bu kadar karşı insanlar ancak o konferansın sağlıklı bir şekilde yapılmış gibi e, kayıtlar altına alınmış hmm. o konferans ve chat raporuna da bu şekilde geçilmiş. Böyle de bir mağduriyetleri var. Evet, Akkuyu'daki nükleer santral chat toplantısında da aynı şey oldu. Yapamadılar toplantıyı. Yani hmm. halk yaptırmadı ama yapılmış gibi tutanak tuttular. Bu çok sık olan her yerde evet. yaptıkları bir şey açıkçası. <gülüyor> e, sondaj da yapılamadı aslında orada. E, tabii yani içeri evet. makineyi sokmadılar. sokmadılar. Evet. Ama yine öyle göstermişler yani. Sondaj, sondaj yapıldı, yapıldı değil, olarak değil mi? Öyle. Çünkü evet. aslında sondaj yapılmadan chat raporunu hazırlayamamış olmaları geliyor. Evet. Tam açıklayayım. Evet. Zaten en az bir 70 metre kazmaları geliyormuş. O mücadelenin sonunda bir sondaj makinesi girmiş oraya. Zar zor girmiş ve işte kazmış, çıkmış, gitmiş. Daha sonra yerli halk, yani köylü ölçüm yapışlar. Kendilerini bildiğiniz sopalarla bile ölçmüşler yani. 2 metre kazılmış Ve bu sondaj yapıldı diye geçirilmiş. Ama tabii onların da resmi raporları e, var. Zamanda, Kendileri evet. hani sadece manuel yaptıkları bir şey olmaktan ziyade bunu raporlamışlar ve raporlarına koymuşlar. Yetkili kişilerle raporlanmış evet. bir şey. bu. Peki ben şeyi de sormak istiyorum. Yani başta giderken farklı bir fikre sahiptik. Sonra dönüş gördükten sonra tamamen fikrimiz değişti dediniz. Bunu da büyük bir netlikle de burada ortaya koydunuz. Anadolu grubuyla da bir görüşmek istiyorsunuz galiba bunu değil mi? Bir de onu sormak istiyorum. Şu anda Andolu grubunun başkanı Tuncay Özilhan'la randevu alma işlemlerimizi yürütüyoruz. Kendisi şu anda Türkiye'de değilmiş. Döndüğünde bir randevu alıp onunla da konuşmak, onu da dinleyip biz de kendi derdimizi ona karşı savunmak istiyoruz. Bakalım fikrini değiştirir mi diye dediniz ama bu bir fikir meselesinden çok Bir ker beklentisi meselesi gibi geliyor. Tuncay Özilhan'ı da götürüp o köylülerle konuşturmak ya gerekir. Ya bu çok önemli. Evet biz orada sorduk köylüleri işte Tuncay Özilhan'la karşılaştınız mı daha önce? Ee, karşılaşmadık dediler. Peki karşılaşsaydınız ne söylerdiniz dedik. Çok güzel cevaplar aldık. Birincisi şey bir kere buraya bu termi yaptıramayacaksınız Tuncay Bey bunu bilin diyorlar. Daha sonra e, biz sizi buraya sokmayacağız. Aa, aman yanlış anlamayın termikle sokmayacağız. Yoksa çok güzel burası. Gelin buyurun misafirimiz olun diyorlar. E, bizim de aslında burada iş problemimiz de var zaten. Ama biz biliyoruz ki termik santral sizin e, vaat ettiğiniz kadar büyük işçiler çalıştırmayacak. Çalıştırsa bile biz bu duamızdan vazgeçmek istemiyoruz. Gelin burada doğru düzgün bir fabrika açın. Biz size destek olalım. Yani doğaya zararı olmayan. Daha iyi bir iş yapın. Biz size destek olalım diyorlar. Solar enerji mesela güneş enerjisi panelleri falan evet, üzerinde yatırım yapamazlar mesela? Evet yani biz öyle. de onu söyledik ya çünkü kömür gerçekten eski bir teknoloji ve hani bütün dünyada 2030'da sanırım termik santraller kapatılacak. Oh ne güzel bir şey <gülüyor> oldu tahmin <gülüyor> inşallah. <gülüyor> ya öyle umuyoruz biz de. Ve hani biz hani alternatif enerjilere yönelemez misiniz diye bir soru sorduk. A ama hani 2050'den sonra olabilir ancak şu anda öyle bir sistemimiz yok diye bir cevap aldık. Ve kömürün tek çare olduğunu düşünüyorlar. Kimden biz aldınız de... bu cevabı? GES yes, bürosundan. Yes, yes, yani. yani biz de rüzgar yani. enerjisinden ve güneş enerjisinden bahsettik. Hatta gerçekten kar amaçlı bir şey ise hani bunlar çok daha fazla kar getirilebilecek durumda. Ama yine de o açıdan da doyurucu bir cevap alamadık. Bir de siz bir video yaptınız galiba öyle mi? Ondan da biraz isterseniz bahsedin. Yani biz izleyebiliyor muyuz şu anda? Orada gördüğümüz herkesle röportaj yapmaya çalıştık dediğimiz Hı. gibi. O videoları henüz tam sonlandırmamış durumdayız. Hı büyük adımlar atmış durumdayız. <gülüyor> ee, Küçük kesitler halinde ama <gülüyor> evet. sosyal medyada paylaşmaya başladık. Neredeyse önümüze gelen herkese röportaj yapmaya çalıştık. Yani balıkçıları, öğrencileri, yaşlıları, gençleri, kadınları herkesle konuşmaya Sayın çalıştık. Efendim? İkinci gün sadece 235 video çekmişiz. <gülüyor> yani halkın söyleyeceği çok şey var. Evet öyle anlaşılıyor. Montajlamak biraz zamanınız <gülüyor> alacak. Evet, biraz zorluyor. <gülüyor> evet. ee, Dolayısıyla birçok fikre sahibiz yani videolarda birçok laf ediliyor her biri farklı açıdan söyle bir tanesi hatta şey demişti benim çocuklarım var iki tane oğlum var kamyon şoförü onların ben işte sefere gitmesini hiç hoşlanmıyorum içim rahat etmiyor onları çok isterim ki burada bir istihdam yaratılsın ve onlar burada çalışsın ama termik buna uygun değil böyle değişik açılardan bakan insanlar da var. Bunları birleştirmemiz dediğiniz gibi biraz zaman alacak ama çalışıyoruz. Ama şu anda YouTube'da falan küçük kesitler küçük görebiliyoruz. Kesitler. Peki. Ya aslında en son bir şey daha söylemek istiyorum. Ben beni çok etkileyen bir şeydi. Arkadaşlarımı da çok etkileyen bir cümleydi. Tunca Özilhana ne demek istersiniz dediğimizde köylü kadınlarımızdan birisi şey dedi. Eğer netse burada bu işi yapmaya öncelikle bilsin ki gelip burada büyük bir kuyu kazması gerekecek. Ve bu kuyu şunun için kazacak bizi artık ölü ya da diri oraya gömecek ve bizim üzerimizden geçirecek o makineleri. Başka şansınız yok diyorlar. Yani e, onların termiye izin ver, verme, vermiyorlar zaten. Onun haricinde de termik ya yapılırsa sorusuna cevap vermiyorlar. Böyle bir şey ihtimal olarak görmüyorlar. Yani halkın rızası hiçbir şekilde yok orada. Çok net. Ve bunun için ölümü göze almış durumdalar. Bizi öldürsün buraya termik yapacaksa diyorlar çok net. Ve orada yani dört senedir çok büyük bir direniş sürmesine rağmen halk sesini duyuramamaktan şikayetçi. Yani evet. orada çok fazla şey oluyor. Ama hani gerek e, çevrelerine yani çok büyük bir firmaya karşı savaştıkları için hani ne basında ne de başka bir yerde mücadeleleri duyulmuyor. Evet. Hani bizim de amacımız oydu birazdan yani gidip hani oradaki mücadeleyi yansıtmak. Buna çok ihtiyaçları var. Çok medyanın de. yapmadığı işi evet. siz yapmaya çalışıyorsunuz. Evet yani. ayrıca YouTube'da da e, bir araştırırsanız zaten bir 5 Eylül'de yazarsanız ilk çıkan videoda hani ölümü gözü aldılar dedi ya evet. Orada bir vatandaş askerin önünde beni vurun beni vurun diye yalvarıyor. Bunlar da var yani. Çok rahatlıkla bulunabilir. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, Konuşacak daha çok şey var ama e, bu iş bitmez. Evet Açık Yeşil'de bugün Hisar Okulları'ndan arkadaşlarımızı konuk ettik. Hazal Özdemir, Onur Çelikkol, Serhat Arslan ve e, toplum hizmetleri koordinatörü olarak Nurcan Sonuç. Çok teşekkürler katıldığınız için de Gerze halkının sesini yansıttığınız için de e, özellikle. Çok teşekkürler. Açık Yeşil bugün de burada bitiyor. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça